Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi öncelikle kitaba giriş yaparken şöyle söyleyelim Diyelim ki bu derse katılanlar zaten biliyorlar Daha önceden kitapta derse katılanlar biliyorlar Derse katılmayanlar için söyleyelim Şimdi bu elimizde olan Umde kitabının özeti Elimizde olan kitap. Umde kitabının um Umde kitabının özeti. Şimdi bu kitapta özellikle menheç ve cihatla alakalı olan bölümleri özetlemişler. Tekrarları çıkarmışlar. Yaklaşık olarak kitap yarı yarıya düşmüş. Tabi biz bu kitabı anlatırken daha önce bundan bir buçuk sene önce kitabı bırakmak zorunda kaldık. Şerhini. Şu anda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitapta... Biz de hâkeze bu kitabın içindeki tekrarları ne yapıyoruz? Kitabın içerisinde geçen tekrarları atlıyoruz. Ama ne yapıyoruz? İşte üzerinde durulması gereken, açıklama yapılması gereken yerleri çiziyoruz. Oraları özellikle ne yapıyoruz? Özellikle üzerine vurgu yaparaktan anlatıyoruz. Tabi aradan bir buçuk sene geçtiği için bazı yerleri, bazılarının derse katıldığı, bazılarının dinlediği yerleri tekrar anlatabiliriz. Çünkü ben dinleme fırsatı bulamadım. Hiçbir ders yani ne anlattığımızı o zaman sadece kitabın kenarlarına not almışım ne anlattığımızı, oradan bakaraktan bazı tekrar edilen yerleri anlatmayız ama aynı yerler tekrardan anlatılırsa da hakkınızı ne yapın? Hakkınızı helal edin. Normalde çünkü daha önce öyle söylemiştik. Demiştik ki kitabı anlatırken aynı anlatılan yerleri tekrar etmeyeceğiz. Onların üzerinden ne yapacağız? Onların üzerinden geçeceğiz. Şimdi kitapta e, cihat, maddi hazırlık, manevi hazırlık, eğitim Müslümanların cihat için Müslümanlara şart olan şeyler işte menheç işte Kur'an-Sünnet, Kur'an-Sünnet'e bağlılık, ondan sonra bidat kavramı, Sünnet'in karşılığı, emri bil-ma'ruf vesaire, bunları anlattıktan sonra cihadın esaslarına geldik. Öyle değil mi? Cihadla ilgili esasları anlatırken önce Allah Azze ve Celle'nin kullarını neden dolayı yarattığını, daha sonra insanların kulluktan mümin ve kafir diye ayrıldığını, daha sonra da şerei bir emir olarak müminlerle kafirlerin karşı karşıya gelip cihad etmek, savaşmak zorunda olduğunu ne yaptık anlattık. Tabii bunu da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğunu, Allah Azze ve Celle'nin böyle emrettiğini anlattık. Sonra beşinci maddeye geldik. Dedi ki Allah Azze ve Celle kafirlerin defedilmesini Müslümanlara ne yapıyor? Müslümanlara emrediyor. Bunu da üç dört tane aşaması var dedik. Kafirlerin defedilmesinin üç dört tane aşaması var. Bunların birincisi ne? İslam'a davet. Yani kafirlerin İslam'a ne yapılması? İslam'a davet edilmesi. Yeryüzünün herhangi bir yerinde Müslümanlar eğer e, harekete başlarken direkt cihat ederekten harekete başlamazlar. Öyle değil mi? Önce ne yaparlar? Önce insanlara Allah'ın dinini tebliğ ederler. Allah'ın indirdiği hakikatleri ve insanların ona muhalif oldukları yönleri insanlara güzel bir üslupla ne yaparlar? Beyan ederler. Bunu insanlara beyan ettikten sonra insanlar saflaşır. Öyle değil mi? Davete icabet edenler ve davete icabet etmeyenler, davetin karşısında duran insanlar, davetin karşısında duran insanlara Müslümanlar itikatlarının gereği olarak da ne yaparlar? Cephe alırlar ve onlara önce vela ve vera ahkamını uygularlar. Yani dostluk ve düşmanlık ahkamını uygularlar. Ne yaparlar ikinci adım olarak? Kafirlerin yani iman etmeyenlerin dirisinden ve ölüsünden beri olurlar. Onları önce tekfir ederler, öyle değil mi? Niye tekfir ederler? Çünkü Allah'ın onlardaki hükmü nedir? Onları isimlendirmesi kafirdir veya müşriktir. Buna uyaraktan onları önce tekfir ederler. Onları tekfir ettikten sonra onlara ne yaparlar bu defa? Dostluk ve düşmanlık ahkamını uygularlar. Müslümanı severler, dost edinirler, yardım ederler. Kâfire ne yaparlar? Buğuz ederler, kâfiri sevmezler. Ona karşı ne yaparlar? Ona karşı dururlar. Bu saflaşmanın peşine Müslümanlar kâfirlere karşı düşmanlık besleyince doğal olarak ortaya ne çıkar? Ortaya bir anlaşma, anlaşmazlık ortamı çıkar öyle değil mi? Şimdi mesela düşünün örnek veriyorum, burası bir ortam, kaç kişi varız burada şu anda? Diyelim ki beş kişi, altı kişi, on kişi, yirmi kişi. Şimdi üç kişi kalan üç kişiye dese ki, misal olarak söylüyorum, ben senden nefret ediyorum, ben seni tekfir ediyorum. Benimle senin aranda ebedi bir kim ve düşmanlık vardır. Bu altısının bir arada yaşaması mümkün olur mu? Olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü sen bir adama onu sevmediğini, ona buğz ettiğini, adam senden yardım talep ediyor, ben sana yardım etmem. Niye? Çünkü sen kafirsin. Kafire karşı ne yapılmaz, yardım edilmez. Doğal olarak ne olacak? Sosyal yapının korunabilmesi için diyaloga ihtiyaç vardır. Öyle değil mi? Sosyal yapının korunabilmesi için diyaloga ihtiyaç var. Sen ne yapıyorsun? Sen dostluk ve düşmanlık ahkamını uygulayaraktan bu diyalogu zedeliyorsun. Diyalogu zedelediğin için sosyal yapının devam etmesi ne değildir? Mümkün değildir. Yani bir arada yaşamanın olması mümkün değildir. Peki bir arada yaşamı yaşayamayınca ne yapacağız o zaman? Hicret edecek Müslümanlar. Öyle değil mi? Müslümanlar ne yapacaklar? Hicret edecekler. İşte bugün işleyeceğimiz, yani daha önce de üzerinde kalmış olduğumuz konu ne? Üzerinde kalmış olduğumuz konu hicret meselesi. Kimde kalmıştık, kim okumuştu en son? Sen mi okudun? Ben deyim abi. Ha oku. 3 İlgiyi kesmek ve hicret etmek. Kafirlere İslam'a davet edildikten sonra edildikten ve onlara karşı düşmanlık ilkesi yerine getirildikten sonra onlar ile alakayı kesmek ve imkan bulunması durumunda yurtlarını hicret etmek gerekir. Allah'ın izniyle 11. maddede hicret konusu gelecektir allah Teala, Allahu Teala şöyle buyurur. Maden ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız. Hı. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müşriklerin içinde ikamet eden her Müslüman'dan bereyim. Tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi biz dedik ki, öncelikle bu olayla alakalı Müslümanlar velâ ve berâh hukukunu kâfirlere uygulayınca tabi bu genel bir kaide, istisnası da olabilir. Kâfirlerle Müslümanların bir arada yaşaması artık zorlaşır. Bu zorlaşmadan sonra Müslümanlar ne yaparlar? Kendilerine sahip çıkabilecek olan, kendileri için hem coğrafik hem siyasi anlamda en uygun olan beldeye ne ederler? Hicret ederler. Şimdi bu hicret meselesi 11. maddede yani cihadın esaslarını anlatırken 11. maddede çok tafsilatlı bir şekilde gelecek. Tafsilatlı bir şekilde geleceği için burada kesiyoruz. Ama cihad ile hicretin yani 4. aşama ne? Cihad etmek. Müslümanlar hicret ettikten sonra saflar iyice ayrılıp yurtlar belirginleştikten sonra bu defa Müslümanlar ne yaparlar? Kendilerine zulmeden veyahut da davetin önünde engel teşkil eden Veyahut da şirk içerisinde olan insanlara ne yaparlar? Şirk içerisinde olan insanlara Allah'ın kelimesi yücelsin diye cihat ilan ederler. Öyle mi? Öyle. Peki hicretle cihadın arasındaki bağlantı nedir? Hicretle cihadın arasındaki bağlantı şudur. Onu çok iyi tespit etmek lazım. Şimdi hicret olmazsa ne olur? Hicret olmadan cihat edilebilir mi? Edilebilir. Yani adam hicret etmeden, Müslümanlar kendilerine bir yurt oluşturmadan Müslümanlar cihat edebilir mi? Edebilir. Lakin son 20 yıldır dünyanın neresinde olursa olsun hicret etmeden yaşadıkları ülkenin içerisinde silaha sarılan insanlar ne oldular? Feşele uğradılar. Öyle değil mi? Cezayir, Mısır, Türkiye vesaire vesaire. Son 20 yıldır veya 30 yıldır dünyanın neresinde olursa olsun daha yurtlar ayrılmadan Müslümanların sığınacağı bir kale olmadan küfür devletinin içerisinde silaha sarılan küfür devletine karşı kıyam ilan eden mücahid kardeşlerimiz ne oldular? Feşele uğradılar. Neden dolayı feşele uğradılar? Çünkü Allah azze ve celle'nin bize dini yaşamayı öğretmesi için gönderdiği peygamberin menhecine muhalefet ettiler. Öyle değil mi? Allah azze ve celle'nin bize din nasıl yaşanacak? bunu göstermek için göndermiş olduğu Peygamber Vesselam'ın menhecine muhalefet ettiler. Neden? Peygamberimizin yanında onun için canını verebilecek cesur ve savaşçı bir topluluk olmasına rağmen Allah azze ve celle onlara cihadı ne yapmadı? Cihadı emretmedi. Neden? Çünkü o gün Mekke müşriklerinin içerisinde cihada kalkışmış olsalardı eğer, belki onların kökü ne olacaktı? Kökü kuruyacaktı. Çok büyük bir feşele uğrayacaklardı ve başarısızlığa uğrayacaklardı. Ne yaptılar? biraz sabrettiler. Kendilerine destek veren ve tamamen kendilerine ait olan bir yurda hicret ettikten sonra cihada başladılar. Ne oldular? Bazen yenilgiye uğrasalar da hiçbir zaman kökleri kurumadı. Öyle değil mi? Yenilgiye uğramaları sadece onları böyle bir sarstı. Ondan sonra tekrardan davaya ve cihada ne yaptılar? Devam ettiler. Ama aynı şey Mekke'de olmuş olsaydı, yani hiç Mekke'den çıkmadan bunu yapmış olsalardı, o yenilginin ismi ne olacaktı? Yenilginin ismi köklerin kuruması olacaktı. Öyle değil mi? İşte bugünkü İslami cemaatlerin bazıları, mücahit kardeşlerimiz Allah ayaklarını sabit kılsın, yaşadıkları ülkelerde daha ülkeden hicret etmeden cihada kalkışınca zafer elde edemediler. Normal bir şey, zafer illa zafer kazanacağız diye bir şey yok. Ama o yenilgi dediğimiz şeyin faturası çok ağıra patladı. Öyle değil mi? 20 yılları, 30 yılları bulan ceza ve hayatları, kadınların, çocukların perişan olması, çocukların, babalar Allah için cihat ederken çocukların şirk üzerine yetişmesi, sistemin cemaatleri fitneye düşürüp Allah bullak etmesi ve benzeri sorunlara uğradılar. O zaman ne yapılması lazım? Cihattan önce ama bugün bakın dünyada misal örnek veriyorum diyelim ki afgan cihadı. Öyle değil mi? Dünyada şu anda en köklü cihat hangisi? Afgan cihadı. Öyle değil mi? Niye? Çünkü orada müslümanların bir yurdu var. Müslümanların sığındığı tamamen kendilerine ait olan, halkının kendilerine ensarlık yaptığı, halkının kendilerini koruduğu bir yurtları var, öyle değil mi? Bu yurtlarının oluşundan dolayı bazen yeniliyorlar, bazen parasız kalıyorlar, bazen aç kalıyorlar, bazen silahsız kalıyorlar. Ama bu yenilgi hiçbir zaman kök kuruması anlamında bir yenilgi olmuyor. Ne oluyor bu? Sadece bir sarsıntı geçiriyorlar, şehit veriyorlar. Bu da şehitler davanın sağlamlaşması için harç gibidir, öyle değil mi? Bazen şehit veriyorlar ama dava nedir? Dava ayaktadır, yıllardır belki 30 yıldır, 20 yıldır fazladır. Afgan cihadı ayakta duruyor ve gün, gün Allah'ın izniye daha da iyiye doğru gidiyor ve gidecek de inşallah. Ama sebebi ne? Sebebi Müslümanların yurdun olması. Bak bugünlerde belki kafirler de bu noktayı anladıklarından dolayı ne yapıyorlar? Şu anda Müslümanları oranı halkıyla birbirine düşürüp, öyle değil mi? Oranın kendi halkını onlara düşman edip Müslümanları oradan kovdurmaya çalışıyorlar. Hakla yani Müslümanların bir yurdu olmasın. Öyle değil mi? E Müslümanların yurdu olmadığı zaman ne olacak? Yenilginin faturası çok ağır olacak. Yenilgi sadece bir sarsıntı olmayacak. Kök kuruması anlamına gelen çok büyük bir feşelle sebebiyet verecek. Ondan dolayı Peygamberimiz imkan ve gücü olmasına rağmen ne yapmadı? Ta hicret edip Müslümanlar bir yurda kavuşmadığı müddetçe ne yapmadı Peygamberimiz? Cihad etmedi. Ha cihad edilebilir mi? Edilebilir. Yani bu haram mıdır? Haram değildir. Yani biri kalkıp da böyle yapmak, Allah'ın sonuçta bu bir hükmüdür, emridir. Zaman ve mekanla mukayyet değildir. Ama biz neden bu dersi okuyoruz? Menheç öğrenmek için. Yani doğru din nedir? Ve doğru din nasıl ne yapılır? Doğru din nasıl yaşanır diye. Biz bu dersi okuyoruz. Öyle değil mi? En aslah olanı, en doğru olanı, Müslümanlara en faydalı olanı seçebilmek için bu dini okuyoruz. İki yol var. Birine başlarsan, Feşele uğrama ihtimali yüzde doksan ki tecrübe de vakada bunu gösteriyor. Hemen hemen şu ana kadar tüm cemaatler feşele uğradılar. Allah yardımcıları olsun sabit kılsın tekrardan ayaklan tekrardan onlara yani dirilme kuvveti versin. Ama e, bir de ne var? Bir de sabredip yurt oluşturup o şekilde dördüncü ayak olan cihada kalkışmak var. Bu da nedir? Bu da Peygamber Vesselamın sünnetine uygun olan ve vaka olarak da başarıya götüren yoldur. Anlaşıldı mı? Hicret, hicretin kısımları, hicretin hükmü falan, inşallah bu da 11. maddede tafsiratlı bir şekilde gelecek. 4. madde ney? 4. Allah yolunda cihat etmiş. Evet, şimdi okuyalım. İslam davetine ret ederek, bundan yüz çeviren ve inatlaşan kafirlere karşı cihat etmek farzdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Allah-u Teala bir kutsi hadiste ise Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben şöyle buyurur: Ben seni imtihan etmek ve seninle de başkasını imtihan etmek üzere gönderdim. Sana suyun yıkayıp yok edil, yıkayıp yok edilmeyeceği bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uy uyurken de uyanıkken de okuyasın. Allahü Teala bana. Kureyş'i ateşe vermemi, onlarla savaşmamı emretti. Ben, ey Rabbim, bu durumda onlar baş, başımı yaralar ve bir ekmek parçasına çevirirler dedim. Bunun üzerine Rabbim şöyle buyurdu. Öyleyse seni çıkardıkları gibi sen de onları Mekke'den çıkar. Onlara karşı savaş, biz de sana yardım edelim. İnfakta bunun, biz de sana infak edelim. Bir de ordu gönder, biz de sana onun beş mislini gönderelim. Sana itaat edenlerle birlikte o asilere karşı savaş. Bu nedenle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Rasulü olduğuna şahadet edince namazı kılıp, zekatı verince yakar insanlarla savaşmakla emroldu. Bunu söylediler mi, benden mallarını ve cihatları, canlarını korurlar. İslamın hakkariç artık hesapları da Allah'a kalmıştır. Allahu Teala'nın, Allah, Allah Resulünün, Salallahu Aleyhi ve Sellemin bütün insanlara savaşmasının emredilmesi, daha önce belirttiğimiz gibi rızâretin evrensel olmasından dolayıdır. Evet. Şimdi dedi ki Allah yolunda cihat. Daha önce de gördüğümüz gibi aşamaları şöyle sıralayabilir miyiz? Önce davet. Tabii davetle beraber ne var? Davet dediğimiz şeyle beraber Müslümanların manevi olarak gelişmesi var öyle değil mi? Çünkü davet yaparken hem insanları davet edebilmek için önce insanın kendisinin bir davet olunmuş olması lazım ki insanın bir şey öğrenmiş olması lazım ki bunu insanlara ne yapabilsin verebilsin. Davetten kastımız nedir? Davetten kastımız insanlara Allah'ın dinini olduğu gibi ulaştırması Allah'ın dini apaçık. Yani profesör de anlar, tarada çalışan çiftçi de anlar. Hiç şey yok. Apaçık bir din. Öyle değil mi? Sonradan böyle dini şey haline getirmişler. Hiç anlaşılmaz, karman çorman bir din haline getirmişler. Yoksa din çok kolay, çok ra Allah öyle demiyor mu? Biz bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık diye. Apaçık bir kitaptır diye. Önce davet. Davetle beraber safların ayrılması. Safların ayrılmasıyla beraber Müslümanlara yapılan baskılar. Öyle değil mi? Müslümanlara yapılan baskılarla beraber Müslümanların pişmesi. Yani belalar, imtihanlar, musibetler. Müslümanları pişirip, Müslümanları önce davet kâfirlerden ayırdığı gibi musibetler ne yapar? Musibetler de Müslümanları birbirinden ayırır. Ama bu ayrılma nedir? Bu ayrılma rahmani bir ayrılmadır. Öyle değil mi? Önce Müslümanlar davet yaparlar. Müslümanlarla kâfirlerin safı birbirinden ayrılır. Sonra Müslümanlar hakkı açıkladığı için kâfirler Müslümanlara eziyet etmeye başlarlar. Allah Müslümanları kâfirlerle imtihan eder. aşıkla yoklukla, zorlukla imtihan eder. Bu defa Müslümanlar birbirinden ayrılır. Kimler? Doğru sözlülerle, yalancı olanlar, öyle değil mi? Hakkın ehli olanlarla gösterişe aldananlar, bunlar birbirlerinden ne yaparlar? Bunlar birbirlerinden ayrılırlar. Bunlar birbirlerinden ayrıldıktan sonra Müslümanlar, saf olan, temiz olan, ihlaslı olan insanlar kalır. Bu insanlara artık eziyetin, şimdi bunlar saf insanlar ya, sağlıklı, ikhlaslı insanlar, iman yüksek. İmanın yüksekliği oranında imtihanın dozda ne olur? İmtihanın dozda artar. Daha önce bu dersi işlemiştik öyle değil mi? İmtihan meselesinde demiştik ki, kişinin imanı ne kadar fazla olursa, o kadar ne yapılır? O kadar kişinin imtihanı ağır olur. Bunun en büyük delili ne? En ağır imtihanı kimler vermiş dedik? Peygamberler vermiş, öyle değil mi? Ve Peygamber de bunu hadis-i şerifte ne yapıyor? Hadis-i şerifte zaten açık bir şekilde beyan ediyor. Daha sonra ne olur? Bu imtihanla beraber Müslümanlar iyice arınınca şiddetli artıyor artık Müslümanlar yaşayamayacak seviyeye gelir zaruri ihtiyaçları karşılayamayınca bu defa hicret gelir, öyle değil mi? Hicretle beraber artık Müslümanların bir yurdu olmuştur, Müslümanların bir mekanı olmuştur, Müslümanların bir kuvveti olmuştur. Bu defa ne gelir? Cihad emri gelir. Ne için cihad yapılır? Yani cihadın oluşması için gerekli olan sebepler nelerdir? Yeryüzünde şirk olduğu müddetçe cihat meşrudur. Öyle değil mi? Yeryüzünde şirk olduğu müddetçe cihat nedir? Cihat meşrudur. فَاِذَا سَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرُمُ فَاقْتُرُ الْاَيْهِ Müşrikin, haram aylar çıktığı zaman müşrikleri ne yapın? Müşrikleri öldürün diyor Allah Azze ve Celle. Hadis-i şerifte Bukhari, Müslümlü ve başkalarında burada da yazarın nakleti peygamber ne diyor? Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Ben insanlar kelime-i şehadeti söyleyene kadar onlarla savaşmakla ne oldum? Emrolundum. Yani insanlar şirk olduğu müddetçe, tevhide gelmediği müddetçe savaş nedir? Savaş meşrudur. İkinci sebep nedir? İkinci sebep, şirkin varlığı ile beraber. Müslümanlar insanlara davet ediyorlar ya, bu davetin önünde engel teşkil eden bir topluluk varsa, bu toplulukla da Müslümanlar ne yapabilir? Müslümanlar cihat edebilirler. Üçüncü bir sebep, eğer Müslümanlara zulmedilmişse, Müslümanların hakları ellerinden alınmışsa, Müslümanlar ister mal anlamında ister can anlamında, bu hakkı geri alabilmek için ne yapabilirler? Bu hakkı geri alabilmek için cihat ederler. Peki cihatın gayesi nedir? Mal sahibi olmaktır. Doğru mu? Adam kesmektir. Psikopatlıktır. Öyle mi? Milleti ezmektir. Ne olabilir cihadın gayesi? Allah'ın kelimesi yüce olsun diyedir. Yeryüzünde tevhidin ispatı ve şirkin ve müşriklerin izalesi içindir cihat. Yoksa cihat ne bir taifenin, ne bir kabilenin, ne bir şahsın hükümranlığını veya hegemonyasını insanların üzerine kurması veya insanları ezmesi veya insanlara zulüm etmek değildir kesinlikle. Cihadın tek gayesi nedir? Cihad insanları kulluğa kulluktan kurtarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul yapmaktır. Cihad insanları dinlerin ve beşeri ideolojilerin öyle batıl dinlerin ve beşeri ideolojilerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine ve genişliğine getirmektir. Cihadın başka neyi yoktur? Cihadın başka hiçbir gayesi ve amacı yoktur. Anlaşıldı mı? anlaşıldı. Devam edelim şimdi o zaman. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam zamanında, zamanında Musa Aleyhisselam zamanına kadar kafirleri bizzat kendisi helak ediyordu. Ama Musa'nın Aleyhisselam'ın kurtulup Firavun'un ölmesi ölmesinden sonra Allahu Teala Musa'ya Musa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam cihadı farz kıldı. Evet. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal yere gelin. Aranız, e, ardınıza dönmeyin Yoksa kaybedenler olarak dönersiniz Demişti Bunlar şu cevabı Onlar şu cevabı verdiler Ey Musa orada zorba bir millet var Onlar oradan çıkmadıkça Biz oraya girmeyeceğiz Eğer çıkarlarsa biz de gireriz Korkanlar, e, Korkanların içinden Allah'ın kendilerine Lütufta bulunduğu kişi, iki kişi Şöyle dedi Hı. On, Onların üzerine kapıdan girin Oraya bir bir girdiniz mi artiste zaferi kazansız zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Bunun üzerine el Musa. Onlar orada bunun bulundukları müttetçe biz oraya asla girmeyiz. Şu halde sen de Rabbin gidin savaşın. Biz de burada oturacağız dediler. Allah yolunda savaşın emrinin başlangıcı budur. Allah-u Teala şöyle buyurur. Andolsun biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı, Tevrat'ı vermişizdir. İbn-i Kisir Rahimullah şöyle der. Andolsun biz ilk nesilleri yok ettikten sonra demesi Tevrat indirildikten sonra Allah'ın milletleri helak etmediği, etmediği anlamındadır. Bunun yerine mu'minlere allah Teala'nın düşmanlarına karşı savaşmaları emredilmiştir. allah Teala şöyle buyurur. Fıravun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen altı üstüne getirilen bediler, halkı hep o, o günaha ya şirki işlediler. Böylece Rablerinin Resulüne karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. bir Rahimullah ise şöyle der. Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah Allah üzerine hak bir vaattir. Sözü bunun bu kitaplarda olduğunu Allah'ın bildirmesidir. Cihat ve düşmana karşı koymaları Musa Aleyhisselam zamanında başladığını gösterir. Tamam. Şimdi burada şeyh ne anlatıyor? Şeyh diyor ki Musa Aleyhisselam'dan önce Allah azze ve celle kavimleri ne yapardı? Helak ederdi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hiç dikkatinizi çektim mi? Allah Ad kavmine Hazreti Hud'a savaşmayı emretmiyor mesela. Hazreti Salih'e savaşmayı emretmiyor mesela. Hazir Nuha savaşmayı em. Ne yapıyor? Hazir Luta, Hazir Şuayba bizzat kendisi helak ediyor. Öyle değil mi? Sesle yukarıdan taş yağdırmakla, tufanla vesaire Allah azze ve celle kendisi helak ediyor. Ama Musa Aleyhisselam'a geldiği zaman sıra Musa Aleyhisselam'a geldiği zaman Allah Beni İsrail'in üzerinde ne yapıyor? Cihatı farz. Ondan sonraki dönemde Allah artık düşmanları kendisi helak etmek yerine Öyle değil mi? Ne yapıyor? Peygamberlere ve ona tabi olan, onun havarilerine müşriklerle veyahut da kafirlerle savaşmayı ne yapıyor? Fars kılıyor. Ha niye? Şu diyen biri bize böyle bir soru sordu. Niye önce öyle sonra böyle? Allah azze ve celle'nin hikmeti. Öyle değil mi? O nesli bu şekilde imtihan etmiş. Bu nesli de ne yapmış? Bunun nesli de bu şekilde imtihan etmiştir. Ve yazar burada ne yapıyor? Yazar burada bunun delillerini de zikrediyor. Zaten dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e genel olarak baktığınız zaman bir yere kadar hep Allah helak ediyor bir yere geldikten sonra artık Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle cihadı emrediyor. Şimdi burada bizi de ilgilendiren bir mevzu var. O da ne? Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'ın kavmine şeyi emretmesi, cihadı ilk emretmesi ve onların cihadın cihat emrine karşı göstermiş oldukları tepki. Niye bizi bağlar burası? Biz bunun üzerinde durmak zorundayız. Onlar niye cihad etmediler? Niye cihattan geri kaldılar? Niye peygamberlerini sattılar? Niye yarı yolda bıraktılar? Biz bunu çok iyi bilmek zorundayız ve çok iyi tahlil etmek zorundayız. Niye? Kim bize bunun sebebini söyleyecek? <gülüyor> Çünkü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? "Letettebe'unna senene men kan men kana قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع. Hatta لو دخلوا جحر دب لدخلتموه." Siz sizden öncekilerin sünnetlerine adım adım. Öyle değil mi? Zira zira karış karış onlara tabi olacaksınız. Hatta onlar kellerin deliğine girseler siz de onların peşine ne yapacaksınız? O deliğe gireceksiniz. Sahabe sordu kimdir onlar ya Resulallah? Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Başka kim olabilir ki dedi Peygamberimiz. Ne anladık şimdi biz buradan? Yahudi ve Hristiyanların tarihte başlarına gelene bu ümmet de uyacak. Demek ki bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok yerinde bize İsrail oğullarını anlatıyor. Nasıl olduklarını, nasıl saptıklarını, nasıl gevşediklerini, nasıl peygamberlerinden kar, Niye anlatıyor bize bunu? Hikaye olsun diye mi anlatıyor? Değil. Niye? Bakalım da ibret alalım. Çünkü peygamberin kesin bir şekilde sözü var. Bu ümmet ne olacak? Onlara adım adım, onlara karış karış ne olacaktır? Karış karış, adım adım zira zira onlara tabi olacaktır. Cihadla biz de emrolunduk mu? Olunduk mu? Onlar da emrolundu mu? Onlar niye cihad etmediler? Şimdi Allah Azze ve Celle bize onu anlatıyor. Şimdi Musa Aleyhisselam kavminin yanına geliyor. Hani Musa kavmine dedi ki "Ya قَوْمِ دْخُلُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ عَلٰى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Hani Musa dedi ki ey kavmim Allah'ın size yazmış olduğu bölgeye ne yapın? Allah'ın size yazmış olduğu bölgeye girin ve ayaklarının üzerine gerisin geriye dönmeyin. Yoksa siz kusrana uğrayanlardan olursunuz. Madde 1 Allah Azze ve Celle bir topluluğa cihadı emretmişse ve o topluluk da cihattan geri kalmışsa o topluluk husrana uğramaya müstehaktır. Ey kavmim öyle değil mi ayet-i kerimeden bu çıkıyor. Ayaklarınızın üzerine gerisin geriye dönmeyin. Yoksa siz gerisin geriye dönerseniz ne olur? Siz ne yaparsınız diyor ee, husrana uğrarsınız, zarara uğrayanlardan olursunuz. Demek ki hangi kavim olursa olsun, kendisine emredilen cihattan geri kalıyorsa eğer, bu cihadı yapmıyorsa eğer o kavim husrana uğramaya nedir? O kavim husrana uğramaya müstehaktır. Öyle mi? Öyle. Vakıada da bugün şimdi bir kıyaslama yapalım. Ne oldu? Beni İsrail cihad etmedi. Peygamberlerini sattı. Husrana uğradılar mı? Uğradılar. Kırk sene yetihune fil art. Öyle değil mi? Kırk sene tih çölünde böyle şaşkın şaşkın dolandılar. Öyle mi? Dolandılar mı? Dolandılar. Peki ahirete gittikleri zaman da elin verici bir azapla karşılaştılar mı? Karşılaşacaklar. Allah'ın kesin vaadi var. Bugün bu ümmet, kendini İslam'a nispet eden ümmet de Allah'ın emrettiği cihattan geri kalıp işi peygamberlere veyahut da işte hani nasıl ki Yahudiler diyorlardı ya gitsenler Rabbin savaş bizimkiler de şimdi işi şeyhlara, evliyalara bırakmışlar ya onlar zaten savaşıyorlarmış orada burada. Ne oldu? Bak dünyada khusana uğradık. Biz de kendi çağımızın şartlarına göre Tih çölünde şaşkın şaşkın ne oluyoruz? Şaşkın şaşkın dolanıyoruz. İkinci meseleye gelince devam ediyor Hazreti Musa onlara. Diyorlar ki şey, onlar Hazreti Musa'ya nefi ha qauman jabbarin. Ey Musa orada ne vardır? Orada cabbar olan, zorba olan bir kavim vardır. Biz oraya ne yapmayız? Biz oraya girmeyiz. Onlar orada olduğu müddetçe biz ne yapmayız? Biz o bölgeye girmeyiz. Şimdi bakın burada gerçekten çok ilginç bir nokta var. Bak Hazreti Musa'nın söylediği söze bak. Onların söylediği söze bak. Hazreti Musa ey kavmim gidin savaşın demiyor. Ne diyor Hazreti Musa? Udhulul ardallati ardal muqaddasati lati كتب الله لكم Allah'ın size yazmış olduğu topraklara girin diyor. Bak burayı iyi anlamak lazım. Ne diyor? Allah Yani kesin bir şekilde Allah orayı size yazmış. Siz orayı elde edeceksiniz. Allah orayı size vaat etmiş. Gidin Allah'ın size vaat ettiği yere girin diyor. Onlar ne diyorlar? Orada cabbar olan bir kavim var, biz oraya girmeyiz. Allahu Ekber. Yani Allah vaat etmiş, düşünün Allah diyor ki burası sizin, hadi buraya girin. Ben size burayı verdim, burayı size yazdım. Sen diyorsun, yok oradakiler bizi yenebilir. Ya Allah sana vaat etmiş. Hiç Allah vaat ettikten sonra Allah vaadinden döner mi? Ama işte Yahudi mantığı. Öyle değil mi? Aynı şekilde bugün kendini İslam ümmetine nispet edenlerin mantığı. Bak niye oraya giremiyorlar? Karşılarındaki düşmanı gözlerinde büyüttükleri için. Cevap ne? İnne fîhâ kavmen Orada cabbar olan bir kavim vardır. Zorba olan, güçlü olan bir kavim vardır. Demek ki insanların... Allah'ın vaadini dahi kale almayıp düşmandan korkmasının, cihattan geri kalmasının en büyük sebebi nedir? Kişinin karşısındaki düşmanı kendi gözünde büyütmesidir. Bugün inanıyor musunuz? Bu kendini İslam ümmetine nisbet edenler Amerika'dan korktuğu kadar Allah'tan korkuyorlar. Bugün inanıyor musunuz kendi İslam metnine nispet eden insanlar İsrail'den korktukları kadar Avrupa'dan korktukları kadar Allahu Teala ve Celle'den korkuyorlar? Bugün inanıyor musunuz bu başımızda bulunan mürtet taife, AK Parti ve benzerleri Avrupa Birliği'nin rızasını gözettikleri kadar Allahu Teala ve Celle'nin rızasını gözetiyorlar? Mümkün değil. Öyle değil mi? ondan dolayı da böyle zillet içerisinde ne oluyoruz? Böyle zillet içerisinde yüzüyoruz. Neden? Çünkü karşımızdaki düşmanı aynı beni İsrail'in yaptığı gibi gözümüzde çok fazla büyütüyoruz. Karşımızda. Ama bir avuç insan bugün dünyanın farklı yerlerinde bunları perperişan etmiş. Yani kuvvetler dengesini karşı karşıya getirdiğimiz zaman bunlar bunların yanında görünmüyorlar. Yani bunlar yüz binlerce silahlı ordunun karşısında karınca ordusu gibi. Öyle değil mi? Şu andaki mücahidlerle Amerikan'ı veyahut onlara karşı savaşan güçlerin güçlerini kıyas ettiğimiz zaman nasıl bir şey? Silahlanmış binlerce orduya karşı karınca ordusu gibi bir şey. Güç dengesi. Ama ne? Bunlar bunların anasını ağlatmışlar. Yıllardır abunla hiçbir şey olun hiçbir şey olmasa, yıllardır bunları uğraştırıyorlar. Dünya siyasetlerini etki ediyorlar. Öyle mi? Demek ki düşmanı gözünde büyütmeyen insanlar, Allah Azze ve Celle'e güvenen insanlar, Allah'ın rızasını düşmanın rızasına, Allah'ın korkusunu düşmanın korkusuna e, galip eden insanlar, kalbinde büyüten insanlar, düşmanın karşısında durabilirler. Ama düşmanını haddinden fazla büyüten insanlar. Yani bugün Müslümanlarda nasıl bir mantık var? Amerika her yerde herkesi görüyor, herkesi biliyor Hiçbir şey yapamazsın, istihbaratı var, adımını attın mı adamın haberi var falan Sanki yedi kat arşı, göğün üzerinde arşına istiva etmiş bir Allah'tan söz ediyoruz Öyle değil mi? Yani bugün Müslümanların Amerika veya İsrail tasavvuru şey işte dünyanın hepsini onlar yönetiyorlar, para onların elinde, eğitim onların... Ya utanım da bizim de Allah'ımız var, öyle mi? Allahu mevlana velâ mevla lehum Allah bizim mevlamızdır, onların mevlası yoktur, öyle değil mi? Öyle mi öyle değil mi? Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve onun ayaklarını ne yapar? On Allah bana yardım ettikten sonra bütün dünyayı gözetlemiş bana. O bütün dünyayı gözetliyor. Allah da onu gözetliyor. Öyle mi? Onun uydusu var Allah azze ve celle'nin şeyi var. E, sınırsız görmesi var, sınırsız işitmesi var, sınırsız suyu var. Onun istihbarat ajanları var. Allah azze ve celle'nin kainatın her yerinde melekleri var. Öyle mi? Onun uçakları var onun da üstünde Allah azze ve celle var. Yani eğer Müslümanlar bu bilinçte olurlarsa Ha bu demek değildir ki saldım çayda Mevlam kayra Müslümanlar cihada girsin. Değil. Müslümanlar elbette biz kitabımızda ne gördük? Okuduğumuz şu kitapta maddi hazırlık, manevi hazırlık, aşamaları yerine getirmek, davet, velâ ve berâ, hicret öyle değil mi? Mücahitlerin maddi ve manevi hazırlık yapması ama bunları yaptıktan sonra da artık neticeyi Allah'a bırakıp Allah'a ne yapmaları? Allah'a tevekkül etmeleri. Her gücün üzerinde Allah'ın gücün olduğunu bilmeleri. İşte bunu bilmemek bu noktada sıkıntıya düşmek öyle değil mi? İnsanları ne yapıyor? İnsanları maalesef ve maalesef aynı ben İsrail'in düştüğü duruma düşürüyor. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz yerimizde ne yapalım? Biz yerimizde oturalım diyorlar. Demek ki geri kalmanın en büyük sebebi nedir? Korkaklık. Kişinin düşmanı kendi gözünde ne yapmasıdır? Kişinin düşmanını kendi gözünde çok fazla bir şekilde büyütmesidir. Bunu da karıştırmayalım. Düşmanı tanımak ayrı bir şeydir. Mutlaka düşmanımızı tanıyacağız ki ona göre ona strateji belirleyelim. Bu ayrıdır, düşmanı her yıl ama düşmanı gözde büyütmek, hatta öyle büyütmek Allah'ın da üstüne çıkarmak bu apayrı bir şeydir. İkisinin arasında hiçbir şekilde ne yok? İkisinin arasında hiçbir şekilde alaka ve şey yok. Devam edelim. Cihat, mal, ve yok, var. devam edelim değil. Ayete devam edelim. Öyle değil mi? Orada iki tane adam var. İki kişi var. Fazla değil ha. Demek ki çok adama gerek yok. Yani toplumları harekete geçirebilmek için bazılarını zannettiği gibi yüz binlerce insanı bir araya toplamanın anlamı yok. İki tane adam قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَ İki tane Allah'ın kendisine nimet verdiği adam dedi ki o düşmanların üzerine kapıdan ne yapın? Kapıdan onların üzerine girin. Yani ben İsrail'i teşvik eden kim? ben İsrail'i teşvik eden, koca, koca o topluluğu teşvik eden iki tane adam. Bak bütün ordu dönmüş Peygamberi yarı yolda bırakmış, bir peygamber kalmış ortada. İki tane adam, saklamama adamlar. Öyle mi? Peygamber'e ne yapıyorlar? Güveniyorlar ve topluluğu da ne yapıyorlar? Topluluğu da teşvik ediyorlar. Ne diyorlar? Onların üzerine, oraya girdiniz mi? Artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer siz onlara üzerine giderseniz, onlara saldırırsanız, zaferi kazanırsınız. Ne anlıyorsunuz burada? Bereket için ne lazım? Hareket lazım. Öyle değil mi? Bereket olabilmesi için ne lazım? Hareket lazım. Ne demek bereket olması için hareket lazım? Önce bizden bir adım olması lazım, ondan sonra Allah'ın yardımı gelir. Öyle mi? Önce bizden. Ne diyordu Peygamber Kudsi bir hadise? Allah Azze ve Celle adım istiyor öyle değil mi? Bana bir adım atın, ben size ne yapayım? 10 adım atayım. Siz bana yürüyerek gelin, ben size koşarak geleyim. Peki biz adımı attıktan, Allah'ın da yardımı bize geldikten sonra ne olur? Allah bizim gören gözümüz, batılı görmeyiz artık. Allah bizim işiten kulağımız batıl girmez bizim kulağımıza. Allah bizim tutan elimiz, elimizle bir şey tuttuk bu Allah'ın iziyle bizden artık hiçbir şey kurtulamaz. Öyle değil mi? Yürüdüğümüz ayağımız Allah'ın iziyle yürüdük Ta sonunu getiriz. Eğer Allah böyle olursa. Ama bunun için ne lazım? Yerinde oturmamak lazım. Hareket lazım. Kapıdan onların üstüne girmek lazım. Ve bu hareketin üzerine de ne gelir? Allah'ın izniyle bereket gelir. Allah Celle'nin yardımı gelir. Ama ne şartıyla? Hareketin bizden olması. Başlangıcın yakınle, tevekkülle, Allah'a güvenerek bizden olması şartıyla. Buraya kadar anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O zaman devam edelim. Şimdi devam edelim bak. Cihat, mal, can ve dil ile olabilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ben şöyle buyurur. Müşriklere karşı canlarınız ve ile cihat edin. Evet. Bu da ney? Bu da bize cihadın müşriklere karşı cihadın nasıl yapılacağını anlatıyor. Öyle değil mi? Ne diyor hadislerde? Cahidul <gülüyor> müşrikine bi amwalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklere, canlarınız, mallarınız ve dillerinizle ne yapınız cihad ediniz. Demek ki malla yapılan mücadeleye de İslam'da ne denebiliyor? Cihad denebiliyor. Demek ki e, dil ile yapılan davete. Allah'ın dinini anlatmaya da İslam'da ne denebiliyor? Cihat denebiliyor. Şimdi burada yanlış anlaşılan bir noktayı ne yapalım? Yanlış anlaşılan bir noktayı izah edelim. Şimdi bazı insanlar <gülüyor> davete cihat dendiği zaman kızıyorlar. Öyle mi? Yok diyorlar buna cihat denmez. Cihat Allah yolunda savaşmaktır. Bu böyle değil. Davete de cihat denir. Öyle mi? Mal ile yapılan desteğe de cihat denir. Öyle mi? Kılıçla yapılan veya silahla yapılan savaşa da ne denir? Cihat denir. Bunun başka delilleri var mı? Var. Allah azze ve celle Furkan Suresi'nde peygamberimize ne diyor? Ve cahit bihi cihaden kebira." Onunla onlara karşı büyük bir cihatla cihad et. Onlar dediği kim? Müşrikler. Onunla dediği ne? Kur'an-ı Kerim. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerimle müşriklere karşı ne yap? Cihad et. Peki bu ayet nerede iniyor? Mekke'de iniyor. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in müşriklere açık bir şekilde ulaştırılmasını ne diye isimlendiriyor? cihat diye isimlendiriyor. Adamın biri geliyor Peygamberimizden ne istiyor? Cihad için izin istiyor. Peygamberimiz ne diyor? Anam babam var mıdır? Adam ne diyor? Vardır. Peki Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ferfihima fecihad. O zaman git o ikisinde cihat et. Anne babaya bakmaya, anne babaya iyilik yapmaya, anne babana hakkını eda etmeye peygamberimiz ne diyor? Cihad diyor. Demek ki İslam'da savaş dışında yapılan başka tür bir takım amelleri de ne denilebiliyormuş? Cihad denilebiliyormuş. Ama şimdi geldim ikinci kısma. Şimdi buradan yola çıkarak bu defa bazıları da ucuzculuk yapıyorlar. Adam davet yapıyor, yaptığı davetle Allah yolunda canını satan bir mücahidin ecrini aldığını iddia ediyor. Bu doğru mu? Değil. Kur'an ve sünnette ecri çoğaltıkça çoğaltılan, büyütüldükçe büyütülen, azam <-zemu> derecenin Allah denilen Allah katındaki en büyük derece denilen. Öyle mi? O derece hangi cihada verilmiştir bu mertebe? Allah yolunda can ile yapılan cihada verilmiştir. O zaman ne yapacağız? Sapla samanı birbirine karıştırmayacağız. Yani bileceğiz ki davetteciyah'tır. Bileceğiz ki işte efendim şeydir. Malla yapılan cihatta da cihattır. Ana babaya yapılan Peygamber Hazreti A.Ş. ne diyor? Sizin cihadınız vardır ama içerisinde kıtal olmayan bir cihat. Nedir? Hac ve umredir. Öyle değil mi? Sizin cihadınız vardır ama içerisinde qital olmayan bir cihad. O da nedir? Haç ve umredir. İslam'da bir takım amellere cihad denilebilir. Allah için yapılan her şey cihattır ama ucuzluluk yapmak da yok. Yani sen kalkıp burada iki kelime anlat, ondan sonra Allah yolunda canını veren adamın ecrini alacağım. Böyle bir şey yok. Allah yolunda savaşan insanlar, Allah katında en büyük dereceye sahip olan insanlar kimdir? Allah katında en büyük dereceye sahip olan insanlar bunlardır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İkinci mevzuya gelelim. Şimdi bazı kardeşlerimiz bu tür şeylerin cihad olduğunu anlattığımız zaman ciddi manada tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim öyle şey olmaz. Siz insanları veyahut da böyle söyleyen insanlar, insanları cihattan alıkoyuyorlar. Öyle mi? Bu tip insanlar aslında İslam'ı ve Müslümanların halini, dertlerini ve çözüm yollarını anlamayan insanlardır. Bugün düşünelim. Herkes gitsin cihad etsin. Herkes düşmana karşı silahlansın. Herkes düşmana karşı cihad edilen bölgelerde gitsin cihad etsin. Böyle bir böyle bir vaka Bu bir hayaldir. Hayalden öteye geçemez bu. Öyle değil mi? Herkesin buradan oraya gitme gibi bir imkanı var mı? Hadi gitti. Birçok insan gidiyor orada cihad ediyor. Adamın çocuğu burada ne? Adamın çocuğu burada okula gidiyor. Ne oldu şimdi bu? Ne ne, ne anladım ben şimdi bundan? Yani ben şirki yeryüzünden kaldırmak için e, gidip canımı ortaya koyacağım. Ama benim korumakla mükellef olduğum oğlum her sabah gidip putun karşısında duracak. Ben laikliği demokrasiyi yeryüzünde silmek için mücadele edeceğim. Benim oğlum gidecek laikliği demokrasi ezberleyecek. Öyle mi? Bunun ismi cihat mıdır? Bunun ismi cihat değildir. Bunun ismi hayaldır. Öyle mi? Ha o zaman ne yapacağız? Bir grup insanlar cihat edecekler. Bir grup insanlar da geride kalıp yatmayacaklar. O cihat edenlerin maddi ihtiyaçlarını karşılayacaklar, öyle mi? O cihat edenlerden geride kalan çocuktur, çocuktur. Bunları var olan şirklerden sakındıracaklar, öyle mi? Öyle yapacaklar. Geride kalan, hadi diyelim cihada gidelim. Gitsin veya insan gitsinler. Kimse cihattan geri kalmasın, kim gitmek istiyorsa gitsin, yolu açık olsun. Allah yardım etsin, Allah ayağını sabit kılsın. Lakin birçok insan cihada gitmiş, onlarca yıl cihatta kalmış. Konuştuğun zaman hala neyi tartışıyorsun adamla? İşte Türkiye'nin yönetimi Müslüman mıdır? Değil midir? Türkiye'nin halkı Müslüman mıdır? Bu nasıl bir cihat? Yani daha ben kendi itikadımı bilmiyorum. Dinin aslı olan meseleleri ben bilmiyorum. Beni cennete sokacak, beni cehennemde ebedi kılacak meseleleri ben ayırt edememişim. Ama ben canımı ne yapıyorum? Ama ben canımı veriyorum. Allah bizden böyle bir cihat mı istiyor? Allah bizden böyle bir cihat istemiyor kesinlikle. Ha demek ki o zaman birilerinin birilerini bazı konularda ne yapması lazım? Birilerinin birilerini bazı konularda eğitmesi lazım. Ama ister geride kalan olsun, ister ileri atılan olsun, kimse görevini ihmal etmemesi lazım. İster dil ile cihad eden olsun, ister malıyla ile cihad eden. Bugün dünya cihadı ne üzerine dönüyor? Para üzerine dönüyor. Öyle değil mi? Bugün dünya cihadının temel ihtiyaçlarından bir tanesi nedir? Paradır. E bugün birileri para kazanıp para göndermese cihat nasıl olacak? Mümkün olur mu? Olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cihadı umumi tuttuğu gibi. Ma لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ واجibin kendisiyle tamamlandığı her şey aynı zamanda nedir? Vaciptir. Eğer bugün yeryüzünde İslam'ın zirvesi olan, dereceleri en yüce olan, Allah yolunda silahla mücadele için para gerekiyorsa, parayla cihad etmek, para bulup para yollamak da aynı zamanda nedir? Müslümanların üzerine farzdır, vaciptir. Aynı zamanda dil ile, anlatmak gerekiyorsa, insanları yetiştirip itikatlarını düzeltmek gerekiyorsa bunu da yapmak Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine farzdır. Ama ne şartla? Kimse görevini ihmal etmemek şartıyla. Öyle mi? Kimse görevini ihmal etmemek şartıyla her türlü bu anlamda cihat ne olabilir? Bu anlamda cihat olabilir. Burası anlaşıldı inşallah. Çünkü bu çok ciddi bir sorun. Anlaşılmayan bir problem. Burası anlaşılsın. Devam edelim. Cihat, Müslümanı <gülüyor> yurdundan vurmak şeklinde şeklinde saldırı cihadı olabileceği gibi düşman engellemek şeklinde savunma cihadı da olabilir ve buna göre buna göre de aşağıda açıklanacağı gibi cihat farz ayn ve farz kipa'y olabilir. Cihat daimi Müslümanların sapında ihlas, ihlaslı müminler ile moral bozucu engelici münakkifleri ayıran bir işarettir. Allahu Teala şöyle buyurur: İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine muhlet vermememiz onlar için daha kaydıdır. Onlara ancak bunların arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alt e, alt çatı e, alt bir azap vardır. Allah müminleri şu bu, e, şu e, şu bulunduğumuz bulunduğumuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizler ayıracaktır. Bu Allah'ın değişmez sünnetidir abi cemiyye rahimeullah molların Şam bölgesini saldırdığı zaman Müslüman kesimde safların bu şekilde ikiye ayrıldığını ayrıldığını belirtir. Ve bunu birçok birkaç konuda tekrar eder. Allahu Teala'nın bu sünneti konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu ayrılmanın sebebi munafıklara karşı Müslümanların uyanık olmaları içindir. Allahu Teala şöyle buyurur. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Ayrışmanın sebeplerinden biri de bunların, Müslümanların saflarını e, kirletmelerine, fesat ve moral bozucu iş, e, işler çevirmelerine izin vermemektir. Allahu Teala şöyle buyurur. Aranızda savaşa çıkmış olsalar da ancak sizi bozmaya çalışırlar ve ve fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. İçinizde onlara kulak verenler var. Allah kendilerine yazık edenleri bilir. Şimdi burada bilmemiz gereken mesele şu. Şimdi yazar e, Şeyh bize şunu anlattı. Dedi ki Allah Azze ve Celle, Müminleri de ne yapar? Müminleri de kendi aralarında münafıklardan ayırır. Şimdi münafık kimdir? Müslümanların içerisinde Müslüman gibi oturan ama kesinlikle Müslüman olmayan insandır, öyle mi? Biz bunları tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Ama bunların bize çok büyük zararları var. Ne gibi zararları var? Yarı yolda Müslümanları bırakmaları gibi. Mesela Uhud savaşında ordunun üçte biri döndü. Bu kalan insanlarda çok ciddi bir psikolojik sorun yaratıyor, öyle mi? Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselamın hanımına iftira ettiler, öyle mi? Şimdi düşünün bir cemaat olsun. Bu cemaatin emirinin hanımına, şu an için konuşuyorum. Birileri iftirada bulunsun. Ne olacak? Cemaatin psikolojisi bozulacak, insanlar bunu yapacak olan kimdir? Bunu yapacak olan münafıklardır. Öyle değil mi? Ha bundan dolayı Allah bize rahmet ediyor ve Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırıyor. Peki Müslümanlarla münafıkların birbirinden ayrılma süreci neyle olur? İki şeyle olur. Birincisi, Allah Azze ve Celle'den gelen musibetlerle olur. Öyle değil mi? Birincisi, Allah Azze ve Celle'den gelen musibetlerle olur. İkincisi, cihatla olur. Öyle mi? Bir, Allah Azze ve Celle'den gelen musibetlerle olur, iki, musibet, e, cihatla olur. Bu iki ayrışmadır. Öyle mi? Bu ikisinedir nedir? Ayrıştırmadır. Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Nasıl ki Allah müminlerle kafirlerin saflarının birbirinden ayrılmasını hem istiyor şer'i iradesiyle, hem de kendisi istiyor, hem de bunu bizden talep ediyor. Öyle değil mi? Hem kevni, hem de şer'i iradesiyle Allah müminlerle kafirlerin birbirinden ayrılmasını istiyor. Aynı şekilde Allah Müminlerin de kendi işlerinde dışarıda mümin görünen pisliklerden ayrılmasını ne istiyor? Ayrılmasını istiyor. Neden? Ta ki o pislikler Müslümanlara ne yapmasınlar? Müslümanlara zarar vermesinler. Safları bölmesinler. Fitne yapmasınlar. Ama yine bilmemiz gereken şu, şu şey ister imtihanla olsun ister cihatla olsun. Münafıkların müminlerden ayrışma süreci müminler için en sancılı geçen süreçtir. Münafıkların müminlerden ayrılma süreci müminler için en Sancılı olan nedir? Süreçtir. Ama nasıl ki doğumda olduğu gibi en sancılı dönemin arkasında ne olur? Evliliğin bereketi olan, semeresi olan çocuk meydana gelir. Öyle değil mi? Bu da aynı şekilde müminler için böyledir. Yani müminler o ağır sancıları geçirdikten sonra Allah'ın izniyle mutlaka bunun semeresini ne yaparlar? Mutlaka bunun semeresini, İslami hareketin doğuracağı semereyi elde ederler. Ondan dolayı bu tip bir şey başımıza geldiği zaman ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. Bilmemiz lazım bu dönem sancılıdır hem psikolojik hem maddi hem sosyal her yönden insanları bunalıma sokar çünkü senin gibi görünen senin dilinle konuşan senin yanında olan kardeşin bugün omuz omuza verdiğin insan bugün senden ayrılıyor tabi bu ister istemez insanlar için ne olacaktır birçok anlamda sancılı geçecektir ama bunu da bilmek lazım nasıl İslam tarihinde olduğu gibi bu bugün de geçerlidir bu sancıların yoğunluğunun ardına Allah'ın izniyle müslümanlar ne yapacaktır o doğumun o İslami hareketin getirisini, semeresini elde edeceklerdir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Ondan dolayı sabretmek lazım. Anlatacağımız bu kadar anlaşılmayan veya sorulması sorulmak istenen bir soru var mı? Yok. Vakhiru da ana enel hamdulillahi rabbil alamin.